Kardeşlerim, muazzez müminler, asab ı kiram radıyallahu anhum efendilerimiz, irtibatlarını Efendimiz üzerinden sağlıyorlardı. Yaratan Allah azze ve celle ile mahlukatı arasındaki irtibata vasıta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, onun meclisine geliyorlar onu dinliyorlar. Peygamber Aleyhisselatu vesselamı dinleyenler, arada yüreklerinde ne kadar zan, yüreklerinde ne kadar şüphe varsa, Efendimiz Aleyhisselatu vesselamın meclisinde o şüphelerden uzaklaşıyorlar. Arınıyorlar. Bir anda imanın zirve noktalarına ulaşıyorlar. Yakın derecesinde bir imana muhatap oluyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi bir an görünce, bu büyük devlete Allah'ın ihsanından hayır oluyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun da bir eceli var. Her şey gibi onun hayatının da bir sonu var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eceli gelince o da dünyadan ayrıldı. Geride el yevme kemel tuleküm dinekum ve etmemt aleyküm ni'meti ve razitu lekumül <gülüyor> İslamı dînâ tamamlanan Kemal'e ulaşan bir din bıraktı. Ma kana مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولَ اللّٰهِ وَخَاتَ مَنْ Allah Resulü son peygamber olduğuna göre, ondan sonra başka peygamber gelmeyeceğine göre, insanlar Allah Azze ve Celle ile irtibatları nasıl kuracaklar, nasıl ulaşacaklar semaya, vahyin o ikliminde, Tekrar nasıl buluşacaklar? Efendimiz aleyhissalatü vesselamdan sonra kardeşlerim, Cenab-ı Hak insanlar, Müslümanlar, ile irtibatı devam ettirsin diye Kur'an-ı Kerim'i, Peygamber aleyhissalatü vesselamın korunan sünnetini bıraktı. Kur'an-ı Kerim okuyacaklar, Allah Resulü aleyhissalamı sünnetini yaşayacaklar, onunla irtibat kuracaklar, namaz kılacaklar, Utlû maûhiye ileyke minel kitâb ve akimissalâh Kur'an-ı Kerim okuyarak, namaz kılarak Rableriyle irtibata devam edecekler. Sürekli huzurda kalma hali. Asab-ı Kiram radıyallahu anhum Kur'an-ı Kerim okurken, namaz kılarken Rableriyle beraber olduklarını düşünürlerdi. İkreme radıyallahu An Ebu Cehil'in oğluydu. Allah Resulü'ne karşı savaşan birisiydi. Efendimiz Aleyhisselam'a iman ettikten sonra, Allah yolunda şehit olmadan önce, Kur'an-ı Kerim okurken, madem ki bu Kur'an, İkrime ile Rabbi arasındaki irtibatı kuracak, Kur'an-ı Kerim'in sayfalarını açmaya başlayınca, İkrime radıyallahu anh kendinden geçer, bayılırken dilinden şu ifadeler duyulur, Hada kelamu Rabbi, Hada kelamu u Rabbi, İkrime, bu açmış olduğun Kur'an Rabbinin kelamıdır. Okumuş oldukların Rabbinin ayetleridir. Haza kelamu Rabbi. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i okurken acaba abdestli mi tutalım, abdestsiz mi tutalım? Abdestli halde mi onu açalım yoksa abdestsiz halde mi? Bunu tartışanlara iklimenin bu hali, sahabenin bu hali neler söylüyor? Onlar bayılırken bile Dudaklarından dillerinden dökülen son ifade, Hada kelamu Rabbi, Hada kelamu Rabbi. Onlar kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'i okurken otururlar. Kainatın sahibi şimdi bizi dinliyor. Kassami Allahu kawlelli tujadiluk fi zujha. Peygamber Ali (s.a.s.) gelen eşiyle alakalı meseleyi ona arz eden, havleyi. Yedi kaz üzerinden duyan ona icabet eden Allah Azze ve Celle. Şimdi sen Kur'an-ı Kerim oturdun okurken, o Kur'an'ı okurken Allah Azze ve Celle sana icabet ediyor. Eğer bu ruh bu şuur olursa, o Müslüman Allah'ın kelamını okurken, ona abdesti tutayım mı yoksa abdestsiz mi olayım? Bunu tartışır mı? Böyle bir şuura sahip olan, Kur'an-ı Kerim okuyunca bunun karşılığında para alır mı? Ekmek için, mal için, dünya için Allah kelamını okur mu kardeşlerim? Ashab-ı Kiram radıyallahu Kur anhüm, Kur'an-ı Kerim'i bu iman, bu ikrarla okudular, inandılar, yüreklerinde bütün varlıklarıyla, bütün mevcudiyetleriyle Allah'ın ayetlerine onlar teslim oldular. Her yerde, Onların yürüyüşlerinde, oturuşlarında, yönelişlerinde Allah Azze ve Celle'nin buyruklarını görürsünüz. Şimdi sizler, bütün Müslümanlar Kur'an-ı Kerim okurken, bütün zamanlarda, bütün anlarda asab ı Kiram gibi Allah Teala bizi görüyor, bizim seslerimize tanık oluyor. Şimdi belki yarın, belki yarından da yakın bir zamanda Allah bize icabet edecek. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ashabıyla, öğrencileriyle beraber Uhud'a çıkarlar. Uhud'da Kur'an-ı Kerim'i, Uhud'da İslam'ı müdafaa edecekler. Fakat Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam, en sevdiklerini, Hazreti Hamza'yı, Abdullahları, onları Uhud'da kaybeder. Uhud'un hemen ertesi günü, Cumartesi Uhud Savaşı olur. Pazar günü cenab Hakk'ın emri var. Talimatı var. اَلَّذ۪ينَ اَسْتَجَابُ لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ min بَعْدِ ma أَصَابَهُمُ الْقَارُ O yaralardan, o acılardan, şehitlerden sonra Allah Azze ve Celle çağırıyor. Hz. Muhammed çağırıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Gözlerinin önünde onların uhud var. Allah Resulü Aleyhisselam oklar yağıyor. Ebu Ducane uzaktan koştu, Efendimiz Aleyhisselam'a geldi. Kendisi Allah Resulü Aleyhisselam'a siper oldu. Gelen oklara, yağın oklara siper. Orada bir Ebu Ducan'a var. Ebu Bekir Radıyallahu Anh Efendimiz da anlatırken diyor ki Herkes dağılmıştı. Kimseler yok Peygamber'in etrafında. Oklar geliyor sallallahu aleyhi ve selleme. Uzaktan Peygamber'e doğru koşuyordum. Efendimiz'e gelirken onun önünde birisini gördüm. Küm talha dedim. Bu talha olmalı. Allah Resulüne yaklaşınca baktım ki talha, feda kebi ebi ve ummi, anam babam sana feda olsun talha. Allah Resulü Aleyhisselam'ın etrafı boşalınca, ashab-ı kiram şehit olunca, gelen oklara bedenini siper ettin. Ebu Bekir'in anası babası yoluna feda olsun talha. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam, Ok darbeleriyle yaralandılar. Mi'ferinin halkaları mübarek yüzüne geçti. Allah Resulü Aleyhisselam'ı mübarek yüzünden kanlar boşalıyor. Ebu Ubeyde'yi gördüm. Uzaktan Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'a koşuyordu Ebu Ubeyde radıyallahu anh. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın mübarek yüzünden halkaları alacak. Yalvardı bana rica etti. Allah rızası için dur Ebubekir Bekir. Bu şeref Ebu Ubeyde'ye nasip olsun, o nail olsun bu şerefe. Allah Resulü Aleyhisselam eza çekmesin diye. Ebu Ubeyde radıyallahu anh, ön dişleriyle Allah Resulü Aleyhisselam'ın yüzündeki miferin halkasını alacak ön dişi kırılır. Sonra diğer dişiyle, ön dişiyle Efendimiz Aleyhisselam'ın yüzüne batan diğer halkayı alır. Efendimizin etrafında şehitler var, Allah Resulü Aleyhisselam o halde bile neküm akâkum Bedenini, göğsünü gelen oklara siper eden Talha'yı işaret eder. Talha yıkıldı Ebu Bekir. Ona gidin, Talha'ya gidin. O halde asabını düşünür. Kur'an-ı Kerim O Uhud'dan bir gün sonra Ellezînestecâbû lillâhi var resûli min ba'di ma asâbahumul karh Onların şehitleri, onların acıları var. Oğullarını Rablerine gönderdiler. Ama şimdi Allah davet ediyor. Hazreti Muhammed aleyhisselam çağırıyor. Nasıl icabet etmez ki? Peygamber yalnız kalmış. Hamza'yı Enes'i Rabbine göndermiş. Bir gün sonra Mekke müşriklerinin üzerine gidecek. Yaralılarla, şehitlerle gidecek. Gelir misiniz? diyor. اَلَّذ۪ينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسِ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ ا۪يمَانًا Mekke müşrikleri haber salıyorlar. Diyorlar ki, takviye güçler var, toplandılar, geliyorlar. İslam'ı ortadan kaldıracaklar. فَزَادَهُمْ <gülüyor> imana. Onların imanı artıyor. Kalu Hasbunallahu اللّٰهُ وَنِعْمَ vekil. Hamza'mız şehit olsa... Abdullahlar, Enesler şehit olsa Allah Azze ve Celle var, Allah bize yeter diyorlar. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam, Uhud'dan bir gün sonra gidiyorlar, düşmanı kovalıyorlar, yarallarla gidiyorlar. Giderken buyuruyorlar ki, sadece Uhud'a katılanlar, hakiki Müslümanlar gelsin. Bu meseleler anlatırken bunları masal zannedenler değil. Ekmek peşinde olanlar değil, kulluk için yaşayanlar benimle beraber gelsinler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ardından gidiyoruz. i̇bn İsa rivayet ediyor. Ben-u Abdileşel'den iki kardeş var. Onlar da yaralandılar. Uhud'un sonraki günü, pazar günü, Peygamber Aleyhisselam'ın müezzinin duydular. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onları davet ediyor. Düşmanın üzerine gidecekler. Bir hakikati gösterecekler. İmanın silahla, imanın güçle, imanın tankla bastırılamayacağını, zindan yapsalar bütün alemi, Allah'ın nurunu söndüremeyeceklerini Hazreti Muhammed gösterecek sallallahu aleyhi ve sellem. O iki kardeş yaralılar. Yürüyemiyorlar. Diyorlar ki kendi hallerini anlatırken, vallahi malana min dabbetin lurke Yürüyecek üzerine binecek bir hayvanımız yok Yürümeye takatimiz yok Ama kilometreleri Allah Resulü çağırıyor Davet ondan geldiyse Peygamber yalnız bırakılmaz dedik Gidiyoruz Kardeşimin acıları Kardeşimin yaraları benden daha fazlaydı Bir noktaya geldik ki Kardeşim oradan öteye daha yürüyemiyor Kardeşimi sırtlandım sırtımı aldım Omuzladım kardeşimi o halde gittik Hamra'yı Esed'e kadar. Allah Resulü Aleyhisselam'la beraber gittik. Fen kalabu bi ni'metin min Allah ve fadl'in lem yemseshum su'un ve tabbau Onlar oraya gittiler. Allah'ın nimetiyle, Allah'ın ihsanıyla döndüler. Peygamber Aleyhisselam'a hicabet ettiler. Teslim oldular. İnne ma zalikumü şeytanü yukhwif فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Şeytan adamlarıyla sizi korkutuyor. Sayınız az diyor, oturun diyor, buradan ötesine gitmeyin diyor. Adamlarını korkutuyor ya da adamlarıyla size korku salıyor. Ey Uhud'un kahramanları, Hazreti Muhammed'in öğrencileri, siz şeytandan, onun adamlarından değil Allah'tan korkun, ona ittiba edin. Kardeşlerim, şimdi Mısır'da Muhammed Mürsi, Müslüman diye ona idam kararı verdiler. Kameru zamanı astılar, Abdülkadir Molla'yı astılar. Mısır meydanlarını ölüm mahşerine çevirdiler. Sokaklardan kan kokuları, barut kokuları geliyor. Şimdi Muhammed Mürsi oturdu sanki Uhud'da Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam, Kur'an-ı Hakimin ayetleri Muhammed Mürsiye konuşuyor. Ellediine kalehumunnas. İnnennas kadcema'u lekum fakhşavhum Onlar toplandılar. Onların arkasında Londra var, Paris var, New York var. Pentagon var, onların gücü var, kuvveti var, tankı var. Sokaklardan kan kokuları, şehit haberleri geliyor. Siz bunların karşısında bundan daha fazla duramazsınız. Madem ki Kur'an hikaye kitabı değil, Madem ki Kur'an Müslüman'ın Allah'la irtibatını kuracak, işte şimdi Mısır'da, mahkeme salonlarında Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencileri, zalimlere, tağutlara karşı, Kur'an'ın ayetlerini okuyorlar. Elledine secabû lillâhi ve'r-resûli min ba'dem Madem Allah davet ediyor, madem Hazreti Muhammed davet ediyor, madem bu sancağa sahip çıkacak kimseler yok. O zaman biz buradayız ya Rabbi. Önümüzde dar ağaçları olsa da, onlarla bizi tehdit etseler de tarihselci Müslümanlar Ekmek Müslümanları utanmadan, sıkılmadan ağzına sigarayı alıp, üzerine kot pantolonunu geçirip, zındıklar gibi, tağutlar gibi Kur'an'ın ayetleri tarihseldir diyen sen de dinle. Bak bu Kur'an yürek kitabıdır, İslam yürek sahibi olmayı emreder. Onlar bu ayetlere tarihsel diyorlar. Diyorlar ki bu ayetler o zamandı, o zaman Uhud vardı, o günü anlatıyor. Ama Kur'an sen buradasın, bu zamandasın. Bu zamanda Suriye zindanlarında, Mısır zindanlarında, Bangladeş zindanlarında önünde dar kurmuşlar. Sen de şimdi Kur'an'ın bu ayetlerini okurken, ey beni duyan Rabbim! Yedi kat semanın üzerinden Muhammedleri, esmaları duyan Rabbim, şimdi Uhud'dayız. Önümde Ben-u Abdileşel'den iki kardeş yürüyor. Yürümeye mecali yok ama Hazreti Muhammed onları davet ediyor. Allah davet ediyor. Bir kardeş, diğerini omuzlamış gidiyorlar. Allah Resulü'nün davetine icabet ediyorlar. Kardeşlerim hasta oldunuz yataktasınız ve اِذِ نَادَى رَبَّهُ اَنِّي مَسَّنِيَ ve وَاَنْتَ رَحْمُ rahimin. Hz. Eyyub Aleyhisselam'ı duyan Rabbim ben de Eyyub'un ifadeleriyle sana iltica ediyorum Kur'an-ı Kerim sizi buradan alacak yedi kat üzerinden size gelen o kuran Hakim Rabbinizle irtibatınızı kuracak Allah Resulü Aleyhisselam Uhud'dan bir gün sonra ashabını aldılar Onlarla beraber yürüdüler. Bu hakikatin yenilmeyeceğini, Allah'ın nurunu dar ağaçlarıyla söndüremeyeceklerini gösterdiler. Sönmez Allah'ın inayetiyle. Birilerine bunlar masal gelse de, birileri ekmek Müslüman olsa da, birileri tarihselci olsa da Allah'ın inayetiyle öyle gençler geliyor ki, onlar alem-i İslam'ın bütün noktalarında Muhammed-i Mürsiler gibi zalimlere, tağutlara karşı okuyorlar. اَلَّذ۪ينَ قَالَ Nas, النَّاسِ اِنَّ النَّاسَ قَجَّمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ İmanları dağ gibi oluyor onların. Bütün Kur'anları yaksalar, bütün ezanları sustursalar, bütün Müslümanları atsalar, Allah'ın nurunu söndüremeyecekler.